destekleri için açık radyo dinleyicileri Zümriye Sarıçayır ve Azmi Öz kardeş'e teşekkür ederiz. Babilden sonra Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan ERCİMENT GÜRÇAY O bizden isterler. Bu dünya alın hesabını bizden isterler, almışına çaktılar veliler. Ho zehir emdeceğim şekerler, güzel sevmiş deyip bühtan ederler, iftira ederler, benim senden gayrı sevdiğim mi var? Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Hasan Mutlu dinlediğimiz bir olan türküsüyle başladık. Üryen geldim, üryen giderim. Bu türküyü Ruhi Su'nun müziğini yaptığı Atıf Yılmaz'ın olanın Kara Sevdası filminde Ruhi Su Hasan Mutlu söyletmişti. Ben Ercüment Gürçay ve Teknik Masa'da yayını sizlere ulaştıran arkadaşım Andrei Grisku. Hepinize radyolarınızın başında güzel bir saat geçirmenizi diliyoruz. Birkaç gün sonra Hasan Mutluca'nın 97. yaş günü olacak. Yani bu yaş günü öncesinde Hasan Mutlucan'ın kızı Ruhi Su dostlar korusundan sevgili arkadaşım Günay Mutlucan Pesem ve Hasan Mutlucan'ın torunu sevgili Alas Pesem bugün canlı yayında. Program konuğum oldular, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul'un trafiğinde nefes nefese evet. değil mi <gülüyor> Günel? Şey ben bu açık radyoda program yapmaya başladığım günden itibaren senle de paylaşmıştık. Hep evet. İstemiştim yani Hasan Mutlucan'a Can'a bir program yapalım en son alazda bu yıl Ocak ayın yani bu yıl ilk programında Boğaziçi direnişinin yıl dönümünde. ...Alaz'la bir araya gelmiştik burada ve programda dinleyicilerimize de söz vermiştik Hasan evet, Mutluca'nın evet. doğum gününde hep birlikte anacağız, doğum gününü kutlayacağız. Ee, Hasan Mutluca'nın hayatını kısaca özetler misin Günay? Tabii Babası, e, babamın hayatı hmm. zor bir hayat aslında böyle bir, bir film senaryosu olabilecek bir hayat. Hmm. Ee, İzmir'de dünyaya geliyor Giritli bir anne Ve Rize'den gelen denizci bir babanın çocuğu olarak ee, 6 yaşında ilkokula başlayacağı zaman babasını kaybediyor uh -huh. Çok büyük bir acıyla karşılaşıyor ee, Annesi yani babaannem başka bir evlilik yapıyor e, bazı çocuklarını dağıtıyor bunlar Üç kardeş hmm. e, Onu da dayısının yanına veriyorlar Demir atölyesi varmış Dayısının hmm. Fakat çok eziyet çekiyor orada e, Çok çalıştırıyor Dayısı küçücük çocuğu e, Bir gün e, Baya şiddet uyguluyor E'ye hmm. e fırlatıyor Sırtına e, 12-13 yaşlarında filan ee, ve çok korkuyor. Yani kalırsam burada bu adam beni öldürecek sonunda diye. Ve İstanbul'a geliyor. Tek başına. Tek başına. 13 yaşında bir çocuk. Ee, yani müthiş mücadeleli bir hayat. İstanbul'a geliyor işte bir yerlerde kalıyor. Eee yolunda bir Beyo, e, pansiyonu evet, 7 liraya kiraladığını kira söylemişti. Ondan sonra e, e, tabi para kazanması gerekiyor. Daha önce bildiği bir iş var. Boya sürmek. Hı hı. Boya yapmak. Boyacılık. E, bir usta ile karşılaşıyor. Usta diyor ki ona e, al şu boyayı sür şu duvara. O da boyayı alıyor. Tinerle karıştırıyor. Ondan sonra e, usta bunun bildiğini anlıyor ve işe alıyor. Hı. İşte küçük bir yevmiyeyle çalışmaya başlıyor. Öyle öyle e, şehir tiyatrosunda dekor boyamaya başlıyor. Aynı, dekor. Aynı zamanda ortaokula orta da, da gibi, devam yani, ediyor. Yani, hem, okuyor, hem okuyor hem çalışıyor. Teşekkür. Yani küçücük çocuk dekor yardımcısı olarak çalışmaya başlıyor. E, bir gün e, Necdet, Necdet Mahvi Ayral Hı. Ee, hastalanıp e, gelemeyen bir oyuncunun yerine e, arada boya yaparken türkü de söylediği için onun e, sesini de çok beğendiği için bu repliği sen söyle diyor Mümtaz Enermiş o şey ee, bizim Murat Meriç yazmıştı öyle mi? Tabii hastalanıp ben Necdet oyuncu. Mahvi Ayral diyebiliyorum babamdan Mahvi Ayral yöneticiymiş. Ha, ondan sonra ee, neyse ee, ...ve şey diyor... E, ...bir cümle söyleyecek... Hı hı. ...burası kafta... ...ne işin var burada... ...ne işin değil var mi? burada... Evet. <gülüyor> ...ama yani ilk sahneye adım evet, da belki ...bu değil kadar mi? bir cümleyle... ...ama ses tonu falan da güzel... <gülüyor> e sonra? ...sonra küçük küçük roller almaya başlıyor tiyatroda... Ee, ...bir gün... E, ...izleyenlerden... Gün, muhs, ...Muhlis hı. Sabahattin... Çok beğeniyor onun oyunculuğunu. Hatta onu. öncesinde Muhsin Ertuğrul da o gün oradaymış diye Merak ediyorum. kim bu çocuk? İlk replik sırasında değil mi? Evet. evet Muhsin Ertuğrul evet. da, evet, da beğeniyor. Ondan sonra tiyatrolarda oynamaya başlıyor. Ee, so Daha sonra e, Muhlis Sabahattin'in bir tiyatro kumpanyası var. Ona e, davet ediyor e, Muhlis Sabahattin ve Anadolu'yu ...gezmeye başlıyorlar. Oradan oraya, oradan oraya... ...burada çeşitli e, oyunlar oynuyor... ...ve başroller oynuyor... ...işte e, Gül Fatma mesela... ...Gül Fatma Ali'yi oynuyor... Hı -hı. ...Kerem ile aslında Kerem'i şey, oynuyor... ...filan yani böyle... ...bir takım Hı -hı. Efe'nin aşkı, aşkında... ...Mehmet Efe'yi Efe Efe. oynuyor... Hı -hı. E, ...böyle böyle gezerlerken... E, ...Muhli Sabahattin hastalanıp... ...vefat ediyor... Ve bundan çok etkileniyor, hmm. çok üzülüyor. Hani benim benim hayatım böyle olacak, olacak diye vazgeçiyor ve dönüyor geliyor İstanbul'a. İstersen bir Türkiye arası verelim, tabii sonrasına ki, daha tabii sonra ki. devam edelim. Ee, şimdi Hasan mutlucandan bir Elazığ türküsü dinleyeceğiz. Ne feryat edersin, divane bülbül. Güzeldir. Ne feryad edersin divane büyücü, senin bu feryadın gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen burada, huzuru mahşere divane kalsın. Ne feryad edersin I'm not Habib gelse derdime çare derdimin dermanı yok kaldı <Sessizlik> Nesin metfa bir Hasan Mutlucan'dan bir Elazığ türküsü dinledik. Ne Feryat Edersin Divane Bülbül. E, Babil'den sonra da bugün Hasan Mutlucan'ın kızı, sevgili arkadaşım... E, ...Günay Mutlucan Pesen ve Hasan Mutlucan'ın torunu sevgili Alas Pesen program konuğu. E, türküden önce bu Anadolu turnelerinden bahsetmiştik. E, türkülerle de tanışmasını sağlıyor değil mi bu turneler... Evet. Türkülerle de tanışmasını sağlıyor. Tabi Anadolu'nun her yerini gezdikleri için. Hmm. Ve çok etkileniyor Türkülerden. Ama babam İstanbul'a döndükten sonra e, ilk şeye giriyor. E, Türk sanat müziğiyle e, Münir Nurettin'in korosuna giriyor. E, Münir Nurettin de ona çok değer veriyor. Hatta ee, bizim aile toplantılarımızda çok güzel şarkılar söylerdi klasik eserlerden. Hı hı. Bilmediği yoktur. Yani o kadar da bilgiliydi bu konuda. Tabii, Tabii çok hı. iyi hocalardan hı. da eğitim almış. Daha hı. sonra e, Mesut Cemil diyor ki ona Sen, senin sesin halk müziğine çok daha güzel gider. Bu yüzden ...sen halk müziğiyle ilgilen... Hmm. ...çok daha... Kulağın ...başarılı bozulmasın. olursun... Hmm. ...diye... ...onu yönlendiriyor... Ee, ...Sadiya Ver Ataman'ın... E, ...o sırada bir kor kurduğu... ...koro var... ...oraya giriyor... Ee, tavları, işte, tavaları... Ta ...saz birliği... Evet. Hmm. <gülüyor> ...benim aklımda kalmamış... Ha, ...sağ olasın... ...ve de... Ee, baş oluyor kısa sürede değil mi evet, çok e, başarılı çünkü çok kuvvetli bir kulak çok kuvvetli bir e, yetenek e, ben bugün hala çocuklarımla onlar da müzisyen çünkü dinlerken hayretler ediyoruz yani evet. sıfır detonasyonla muhteşem o trillerle her şeyle evet. o kadar başarılı bir e, yorumcuk ki e, gerçekten Hani yaşarken çok fazla değerini de, bilmiyor. Daha sonra sonra doğru. çok daha. Bir de çok genç yaşta teröte giriyor. 27 evet, yaşında. 2095'te. Evet. Evet, 53'te. 27 yaşında. Ben doğmadan bir sene önce. Değil mi? Evet. <gülüyor> Ve e, her pazar program yapıyor terötede. Evet, 15 dakika. Hatta ben çocukluğumda hatırlıyorum babam söylerdi Hı. radyoda. Daha sonra bir şeyler oluyor. 1962, 62. benim doğduğumdur. E, e, <gülüyor> evet öyle. Ulaştı, siyasi <gülüyor> nedenler diyor ama. Siyasi nedenler diyor da şöyle bir şey. <gülüyor> Şimdi Sadiya Averin filan siyasi <gülüyor> görüşleri malum. Doğru tabii. E, o da o e, e, ekole dahil olduğu için <gülüyor> o da gümek diyor. Tabii. Anladığım kadarıyla. Tahmin siyasi. Edelim. Çünkü babamın öyle bir şeyi bir politik illa şöyle bir grubun yanında böyleyim şöyleyim öyle bir şey yoktu ama o siyasi nedendir ee, ben tahmin ediyorum <gülüyor> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> demokrat solcu bir insan da yani yani düşünürsek. Ee, evet evet, evet. Atatürk'ü seven <gülüyor> <gülüyor> e, yani Nazım Hikmet'i seven. Yani ben Nazım, yani Nazım Hikmet'in de... kim olduğunu Hasan dedemin evinde öğrendim. Hala da o Nazım Hikmet e, portresi durur anneannemle dedemin evinde. E, zaten demin de söyledim ya bugün evet. de e, Hasan dedemin eşi e, halası olan sevgili Keriman Mutluca'nın doğum günü. Oo, buradan kutlayalım ne <gülüyor> buradan kadar güzel. Buradan kutlayalım buradan da muhtemelen ha annemle oraya gideceğiz. oraya gideceğiz. Pardon. Kaç yaşına girecek Keriman Hanım? Ee, hanımların yaşı sorulması. <gülüyor> <Daha>, tamam <gülüyor> tamam. Galiba elli idi değil mi anne? Elliye girecek galiba. Yok yok. <gülüyor> <50, gülüyor> Allah <ama, ama>, <gülüyor> Nice güzel yaşlara diyelim <gülüyor> Keriman Hanım dinliyorsa buradan bizi. 34 doğumlu annem. Harika harika harika. Ne sağlık. Yani 89 yaşına giriyor. Ne güzel ee, şey güzel. Ve de e, şu... şey yapalım mı peki? Evet. Doğum günü için Hasan Mutlucan'dan bir türkü gönderelim Keriman Hanım'a. Çok güzel Keriman olur. Bir Çok İzmir güzel Türküsü. Olur. Ee, şu İzmir'den aman çekirdeksiz efendim de nar gelir. Nar gelir. Ee, Keriman Mutlucan'ın yeni yaşına. <gülüyor> güzel yaşayın Kerim Hanım. Sız ofundan or gelir. Sen mucapken oğlum, Dar, dar, dar, dar, dar, Neser olur aman, efelerin yanımda yüreği. Çatal olur aman, efelerin haydin diyeği. Sen şöyle. çeksin efendim de küre Sen şöyle dur aman Yüzden çeksin efendim küre aman Kordun muyum? Hasan Mutlucan'dan bir İzmir e, türküsü e, dinledik. E, bu Türkiye'yi bugün e, doğum günü olan Hasan Mutlucan'ın sevgili eşi Keriman Mutlucan için çaldık. Nasıl tanışmışlardı babanla Annen Günay? Onların da çok hoş bir hikayesi var. Nasıl birbirlerine aşık oldukları. Keriman da Girit kökenli değil mi? Hayır. Değil mi? Hı. Hayır. O Girit kökenli değil. O O, o Bursa. Hı hı. Gemlik. Ee, ama onun da babası e, Trabzon Kardeş. yani e, oradan da bir Rum şeyi var hı hı hı. bir karışıklık var bizde kimde yok ee, o kadar. <gülüyor> evet, böyle bir coğrafyada yaşıyoruz ne güzel evet Girit işte o taraf bu taraf her şey karışmış ee, şöyle tanışıyorlar ee, annem de koralara gidiyor Çeşitli korolara söylüyor. Ee, bir arkadaşı var Ayşe diye. Ee, babamın korosuna gidiyor. Küçük bir koro kurmuş. Ee, gel sen de diyor bir gün birlikte gidiyorlar. Babam görür görmez anneme çatılıyor. Ondan sonra o şekilde başlıyor. Yani annemin arkadaşı de. vasıtasıyla de. tanışıyorlar. 52 yılları filan işte ondan sonra 53 yılında da evleniyorlar İzmir'de karşı yakada babaannemlerin Aha. evinde düğünleri oluyor. Aha. 54'te de ben doğuyorum şey, bu şekilde gidiyor. Evet, şey, Hasan mutlu can her seferinde bir gül getirirmiş değil mi? Evet. Şey, evet. Aha. Kırmızı bir gül getirirdi. Hatta şey e, cenazesinde de Keriman hanım Ona bir götüldü. gül bırakmış. Evet, evet. Demin ki türkü çok anlamlıydı. Öyle mi? Bizim aile açısından da anlamlı. Çünkü Hasan dedem gerçekten İzmir'e sık sık giderdi. Seferi arası azıcıkta bulunan teknesine giderdi. Evet değil mi? Kılıç ve, balığı avı da hikayeleri var. Hasan evet dedem. öyle bir hayali vardı. Bize işte biz dört torun olarak Hasan dedemin, Gizem Çağıl, Ekin ve ben. Hı hı. Siz büyüğün bir de birlikte ahbaplık edeceğiz sizinle kılıç balığı avına çıkacağız diye. Hep böyle bir isteği hı. vardı. Hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ee, yaşlarımız tutmadı diyelim o şekilde. Hı hı. Fakat e, Hasan Dedem o tekneden İstanbul'u her dönüşünde İzmir'den gerçekten çekirdeksiz nar ben hatırlamıyorum getirir miydin narı hatırlamıyorum. Hı hı hı. Ama çekirdeksiz üzüm getirirdi. Güzel. Çok güzel tulum peyniri getirdi. Güzel. Onları hatırlıyorum. Yani Türkiye de <gülüyor> böyle Türkiye'de bir İzmir'den bir şeyler getiriyordu geçmişti. gerçekten anneme ve hepimize. E, Allah sen yani müzisyen bir ailede büyüdün annen ruhsu dostlar korusunda keza baban aydın. Deden halk türküleri söyleyen bir insan. Hayatında nasıl bir yeri var Hasan Mutluca'nın? Hasan dedemin, müzisyen olarak ve dedem olarak iki tabii, tabii. farklı önemli yeri var. Yani annemin demin söylediği gibi gerçekten böyle dikkatli dinlediğimizde ister istemez müzisyen olduğumuz için analiz ederek dinliyoruz. Ee, çok kolaymış gibi e, söylüyor. Dinlediğinizde çok kolaymış gibi ama e, her usta sanatçının, e, işinde aslında her usta olan kişinin e, sırrıdır ya bu. Çok kolaymış gibi gösterirler. Çok kolaymış gibi duyururlar. Ee, Asan dediğimde dinleyip, analiz edip e, onu yeniden e, yaratmaya çalıştığınızda hmm. enstrümanınızla ya da sesinizle ne kadar zor ve ne kadar e, ustaca işler çıkardığını daha iyi anlıyorsunuz. Evet. Ama i̇yi. dede olarak da e, bizim bu aile meclislerimiz çok meşhurdu. Kişi çok güzel ya. olurdu. Orada türküler söylerdi. Zamanında işte Muli Sabahattin Bey'le oynadığı operetlerden bölümler bir anda girerdi. Yani öyle normal hayatın akışını durdurup Hasan gözlerimizin içine bakarak. Ben bir tanesini söylemek isterim bunların. Keşke Hasan Deden burada olsaydı o söyleseydi ama türkü olarak değil replik olarak söylerdi bunu. Şu değiş çok güzeldir. Çiçekler içinde menekşe baştır güzeli gösteren göz ile kaştır. Gurbete gidiyor. Mektup ulaştır. Mektup ile konuşalım bir zaman. Karacı olan. Karacı olan. Karacı zaten bir başka yorumluyor. Evet. Şey bu az önce bahsediyorduk ya şey Münir Nurettin Selçuk'la eğitim alır. Sonra Mesut Cevilla'ra e girmesi, araya girmesiyle e, Halk Müziği'ne yönelir. Eee fakat aynı zamanda Aydın Gün de ona teklif etmişti değil mi İstanbul Operası'na gelmesi. şimdi şöyle bu onun çok daha kumpanyadayken. öncesinde e, Ankara'da kumpanyada Ankara'ya uğradıklarında eee Erdem e, ona e, Ruhi Su Ruhis, Adalet Jim e, filan hepsi seferber oluyorlar. Çok beğeniyorlar okusun sesini. Diye operada. operada okusun hmm. diye ee, çeşitli kolaylıklar yatacak yer her şeyi gösteriyorlar bak, bak iş veririz demişler TRT evet, Ankara Radyosu'nda evet, olur evet yani o, o, o sıralarda tanışmış benim hmm. hocamla ya, da Ruhusu'yla hmm. da ee, ve de belki daha öncedir bu Karacoğlan'ın Kara Sevdası Üryan Geldi yıllarda, bir artık yanlış yamaz, söylemeyeyim ee, ondan sonra eee o kadar yoğun da bir temposu var ki bu kumpanyanın ee, ne demek diyor gittiği zaman e, şeye Muhi e. bizim diyor yarın şurada şurada 40 e, kalede olmamız gerekiyor yürü gidiyoruz diyor Hı. ve o kadar apar topar hareket ediyorlar onlara bir alas aldık bile diyemiyor. Ee, yani böyle teklifler geliyor ama Aynen. hani Hatta, hayat şartları bazen. Doğru. Hatta Ruhi su şey demiş o dönem Fausto oynuyor Ruhi amca. Hı hı. Ya demiş bu rol sana yani evet. ben ufak tefekli insanım. Evet. Bu rol tam sana göre. Evet. Keşke kabul etsen. Evet. Diye ısrar evet. etmiş Ruhisu. Dünya çapında bir e, operacı olursun Değil mi? Değil mi? demiş. hayat öyle. Yani, evet. Öyle işte <gülüyor> rüzgar böyle sürükleyebiliyor. <gülüyor> Bir şarkı sonra. arası verelim mi? Siz bu programa özel e, kayıtlar da yaptınız. E, bu Karadeniz türküsü Divane Aşık Gibi. E, onu dinleyelim mi? E, Olur. Tabii. Peki dinliyoruz. Divane Aşık Gibi olan üzüm yollarda Divane Kaldım İstanbul'larla, kaldım İstanbul Kız senin sebebine, yan senin sebebine Kaldım İstanbul'larla, kaldım İstanbul Babam beni babamdan da bir kere kirlilik istersin Babam deni, babamdan da bir kerecik istesin Allah'ın emriyle Allah'ın. da dünyayı dolaşalım sen yağmur ol ben bulut sen yağmur ol ben bulut başka da bu pişalım başka da bu sen yağmur ol ben bulut sen yağmur ol ben bulut başka da bu Günay Mutlu Can Pesen ve Alas Pesen'den bir Karadeniz türküsü dinledik. Divane Aşık gibi. E, Alas, sen e, deden yaşarken onunla bir stüdyoya da girdiniz değil mi birlikte? Ee, evet, o zaman aktif olan ekibimiz Dalga ile ben, kardeşim e, Sadi ve Ahmet'ten oluşan ekibimizle e, Hasan dedemle bir şey yapmak istedik aslında e, albümün kayıt prodüktörlüğünü Cenk Erdoğan üstleniyordu ve e, sevgili Cenk'in sevgili eşi Mürvet bu fikri bize önermişti biz de çok beğendik tabii. E, hemen dedeme gittik e, dedem de size kabak olur dedi Konya kabağı, Konya kabağı. E, size daha önce konuk olduğum programda evet, zaten dinlemiştik. dinlemiştik dolayısıyla şimdi Bugün burada dinlemeye anladım, gerek yok. Hı. Fakat o kayıtlar sırasında da e, Hasan Deden başka bir albüm daha e, kaydetmek istediğinden söz etmişti. Hatta annemle düet yapmak istiyordu o albümde, hmm, Karadeniz türküleri evet. albümü yapmak istiyordu. Dolayısıyla dolayısıyla biz de anneme de dedik ki yani dedemi anmak için e, elbette Karadeniz onun sesine doldurmak, sevgili. yokluğunu doldurmak ha şey öyle bir şey ama bir anma olsun diye çok bugünkü güzel. program için e, Divane Aşık gibi çok istiyordu çünkü o şarkıyı annemle Harika. türküyü e, birlikte Harika. kaydetmeyi. Harika. E, bu şekilde anmak istedik ona. Tamam. Şey e, Günay e, Hasan Mutlucan işte albümler yaptı, <gülüyor> radyo programları yaptı, televizyonlarda çıktı ama e, sanıyorum bir de perşembe toplantıları vardı değil mi? O evet. Dönemin, e, bu şeyin e, Bedrahme Eyboğlu, Sabahattin Eyboğlu e, Narmanlıhan'da çeşitli yazarlar çizerler o zamanın e, yaşayan e, evet sanatçıları, pek yani, çok sanatçısı <gülüyor> Orhan Veli, Orhan Kemal Yaşar, Yaşar Kemal, Kemal. E, Pek çok sanatçı Perşembe toplantıları olurmuş Babam da oraya davet edilirmiş Ama işte kimi peynir getirir Kimi hmm. ekmek getirir İşte bir çilingir sofrası Gelir kurulur Gelirahmin Ateolyesi'nde değil mi o girişte sağda Evet evet. Hmm. E, ondan bahsederdi hep e, Orada türkü Söyletirlermiş babama Çok hmm. severlermiş ee, çok geniş bir çevresi vardı Hı -hı. E, hatta e, Yaşar Kemal ona kocaman sesli adam dermiş Hı -hı. E, hep şeyden e, Çukurova türkülerinden filan söylemesini istermiş Hı -hı. E, böyle Harika. anılar şey, o zaman bir türkü daha dinleyelim mi madem Karadeniz'den girdik e, bir Giresun Esbiye türküsü e, Mican e, ya da oldu. Hasan budurcan'dan dinleyelim. soru yine devam ederiz muhabbete. Hasan Mutlu Can'dan bir Giresun Espiye türküsü dinledik. Mican veya oldu. Ee, bu son on beş gündür işte Kahramanmaraş ve civarında yaşanan bu acı olaylarla yatıp kalkıyoruz. Yani hepimiz çok çok üzgünüz. Bizim program başlamadan önce Altın Saatler programı vardı. İşte orada bir haber aldık yine bugün. Ee, işte Hatay, şey, bir Kahramanmaraş'ta e, beş buçuk şiddetinde bir deprem daha olmuş. Yine e, yıkımlar, yine e, can kayıpları olduğundan bahsediliyordu. Tabi çok insanı bu hmm. yani bütün şeyini kaçırıyor keyfini ama evet. yine de müzikle hayata tutunmaya çalışıyoruz. Dayanışma ile her şeye rağmen. İsterseniz e, yine bir e, ikimizin yaptığı bir kaydı dinleyelim mi? Bir Kahramanmaraş türküsü. Evet. Evet geçmiş olsun başımı sağ olsun diyerek tekrar ve tekrar. Ee, az önce Hasan Mutlu Candan, e, sevgili eşine Keriman Hanım'a bir türkü armağan etmiştik. E, bu türküyü de sizin armağınız olarak gönderelim mi? Evet. Keriman Hanım <gülüyor> Doğum günün kutlu olsun. Ee, o zaman dinliyoruz bir Kahramanmaraş türküsü. Günay Pesen ve Alas Pesen birlikte yorumluyorlar. Güzel ne güzel olmuşsun. Güzel güzel olmuşsun, görülmeyi görülmeyi. Siyah sülfün halkalanmış aman aman, görülmeyi görülmeyi. Siyah sülfün halkalan. Şaman aman ölmeyi ölmeyi <Gülüyor> neydi benim? Dalında kuruttum, adı neydi unuttum aman aman sorulmayı sorulmayı adı ne? düştü <gülüyor> Günay, Mutlu Can Pesen ve Alas Pesen'den bir Kahraman Maraş türküsü dinledik. Güzel ne güzel olmuşsun. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Az önce Maraş'ta bir deprem olduğundan söz etmiştim. Malatya'da olmuş bu deprem 5.6 şiddetinde. Babil'den sonranın sonuna doğru geliyoruz. Sevgili Günay, sevgili Alas birkaç gün sonra e, Hasan Mutlucan'ın 97. doğum günü ne anacağız, kutlayacağız. E, 1973'teydi değil mi? Halk e, kahramanlık türküleri albümü yapmıştı Hasan Evet, Mutlucan. birincisi 73, kahramanlık türküleri de 75. Hmm. Ve şey yani 1974 Kıbrıs Harekatı'ydı çok iyi hatırlıyorum. Ben ilkokuldaydım işte karartma geceleri. Evimizde böyle kalın siirt battaniyeleri vardı. Geceleri camları kapatırdık onunla ve gaz ışığında otururduk ve radyodaydı kulağımız. E, Hasan Mutluca'nın sesini sanıyorum ilk orada duydum ben. E, sonra 12 Eylül geldi. E, i̇şte yine bir cuma sabahıydı çok iyi hatırlıyorum. Ben Deniz e, Asuba Okulu'yu. ...sağlık kontrolü için Gölce'ye gidecektim o sabah... ...işte dedem sabah namazında kalkmış... ...her zamanki gibi radyoyu açmıştı... ...ve radyoda... E, ...Kenan Evren'in sesini duyduk ve... ...Hasan Mutlucan'ın türküleri ve darbe olduğunu öğrendik o sabah... E, ...aslında hiç istemese de... E, ...Hasan Mutlucan'a... ...yani darbenin sesi... E, ...unvanı belki daha ilk Kıvancı'nın şeyidir o... ...ve bundan hep rahatsız oldu... ...ve her zamanda söyledi... ...yani hem darbelere karşıydı... ...Kenan Evren'i sevmezdi... E, ...ne demek gerekir... ...Günay nasıl karşıladı Hasan amca bu... <gülüyor> ee, ...babam... E, ...Anadolu'nun... ...her köşesinden... Hı hı. ...yani haritada böyle bir parmağınızı basın derdi... ...oradan size türkü söyleyeyim... ...her yöreden türkü söyleyen... ...bir sanatçıydı... Ee, sanıyorum e, Sadiye Ataman sesine çok gideceği için kahramanlık türküleri söylemesini istemiş. Gerçekten de çok güzel yorumlar. Çünkü bunlar işte e yüzlerce e, yıllık türküler bunlar. Yüzlerce yıllık türküler. Hı hı. Bu işte seferler sırasında e, hatta o seferler sırasında gittikleri e, ne bileyim Macaristan Müziğinden de faydalanan o şekilde yakılmış türküler tabii, tabii. mesela bir küffar vardır ee, o kadar Macar müziğinin etkisi altındadır ki o türkü hani burada çalmaya vaktimiz olmaz ama ilgilenenler dinleyebilir gerçekten mükemmel yorumlar ee, sesine de gider. Ferahi ee, var sen... sonra mesela kahraman evet. olmayan. Hmm. ferainin Yunancasına da rastlıyoruz. Aslında anonim bunlar yani Diller ötesine geçen, hmm. e, uluslar hmm. ötesine tabii, tabii, geçen. Tabii, tabii. Kahramanlık türkülerine gittiği için sesi bu şekilde Hı -hı. bir albüm yapalım denmiş. Yapmış o da. E, çok da güzel. E, Hen arkasından e, 73 yılında yaptığı 74 yılında Kıbrıs Barışı Harekatı. E, ve orada çok çalındı. Hı -hı işte televizyonda ordunun bir takım böyle videoları filan gösterdi. Evet. Geri planda babamın sesi vardı. Hadi neyse. Hı hı. Ama ondan sonra... Yani oradaki popülerciği tabii Kenan Evren alıp ileri getiriyor. Yani orada şöyle bir şey var tabii prodüktör olarak Sadi Yaver Ataman'ın bir başarısı var. Çünkü 64'ten tabii. başlayan bir kriz var Kıbrıs'ta. Hı hı. Böyle bir noktada e, kahramanlık türküleri e, ve Hasan Dedem gibi Hasan Dujan gibi böyle heroic kahramanca bir sese bunu e, kaydettirmek bir prodüktör zekası. Çünkü nedir? Sonuçta önemli olan daha popüler hale getirmektir. Orada neden popülarite kazanıyor? Halbuki Hasan Dedem'in 65, 66, ile hep kayıtları var. Hala Spotify'dan işte en rahat ulaşabiliyoruz artık bunlara. İşte ne bileyim bu güzel ne güzel olmuşsun demin Maraş yöresinden olan Efendime söyleyeyim Sarayburnu'nun ufak tefek taşları. Hani bu tip kayıtları hep yapıyor aslında. Fakat e, kahramanlık türküleri bir şekilde ona popülerite getiriyor evet. ve 12 Eylül'de de isteği dışında kullanarak daha da popüler oldu. Çok trajik ve, ve ironik hatta, bir öykü ve toplum içinde bir travma, doğru. kendisi içinde bir travma bu ne yazık ki. 12 Eylül'den sonra da örtülü bir şey var aslında. Darbe yanımı sattığı için 12 Eylül sonrasında da kasetleri dinlenmiyor, satılmıyor albümleri falan değil mi? Yani son ana kadar aslında bir tür şey yaşadı Hasan Mutlu'can. Evet, evet. Halk hep sahiplenmiş durumda. Tabii. Onu ben çok iyi görebiliyorum. internette, Türkleri altına yaradı evet, evet, yazılan yorumlar, YouTube, Ekşi Sözlük vesaire. Fakat hani Tek cümleyle söyleyecek olursak Hasan Mutlucan 12 Eylül darbesinde Kendi sesinden bir anonim türkünün Kullanılmasına asla ve asla onay vermedi Kendisinin de haberi yoktu Doğru. TRT izni dışında çaldı onları Doğru, Durmadan özeti bu. Şey bir bizim Murat Meriç programcı Arkadaşımız ölümünden sonra radikalde Bir yazı yazmıştı şöyle bitiriyor radyosunu ee, Hasan Mutlucan Öldü ölümü darbenin sesi Militarizmin sesi gibi başlıklarla Duyuruldu Hayatı boyunca rahatsız olduğu şey, öldüğü gün de peşindeydi. Bize düşen, onu türküleriyle anmak. Sadece kahramanlık türkülerini değil, Ege türkülerini ve diğerlerinin de hakkını vererek söylediğini bilmek. Bu şahane, tok sesli gücü Ruhi Su Ekol'ün de son temsilcilerindendi. Onun izinden gitmedi, aynı dönemde ona yoldaş oldu. Türküleri hep kulaklarımızda kalacak, Hasan Mutlucan, yanağındaki beni gülüşü ve kırılganlığıyla... Hatırlanacak çok diye güzel. bitirmiş sevgili Murat Melih. Evet çok güzel bir yazı. Sizlerle muhabbet etmek, türküler dinlemek, türküler söylemek çok güzel ama programın sonuna geliyoruz. Ee, tekrarını yaparız ama. İnşallah. Ee, çok teşekkür ediyorum sevgili Biz günler. Biz de teşekkür sevgili ederiz. Alas. Biz teşekkür ederiz. Daha Hasan Muhtıca'yı anma fırsatı Benim için. yarattığın Büyük için bir sana onurdu. da teşekkür Büyük bir ederiz. Açık onurdu. radyoya da Tabii. sürekli izleyicisiyim. Alas. Seninle bir program yapacağız bu yıl. Yine tamam mı? Yeni Peki. şarkılarını içeren bir program. Evet yeni şarkılar çıkar çıkmaz size haber veriyorum. Tamam haberleşiyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz de Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Ee... Sevgili dostlar programın sonuna geldik. Babil'den sonranın bütün program kayıtlarına YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz. Program kapak fotoğrafının sağ alt köşesinde Babil'den sonranın arşiv linki var. Programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Program destekçilerim sevgili arkadaşım Zümriye Sarıçayır'a ve sayın Azmi Öz kardeşi çok teşekkür ediyorum. Yayın masasında yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andrei Griscu'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Programı Hasan Mutluca'nın sesinden dinleyeceğimiz bir Karadeniz Türküsüyle kapatmak istiyorum. İşkia dünyaya hükümdar olmaz. E, aynı zamanda Keriman Hanım'a da Doğum günü kutluyorum bir kez daha Uzun ve sağlıklı bir e, ömür e, Diliyorum e, Haftaya pazartesi 13'te Radyolarınızın başında yeniden bir arada Olabilmek dileğiyle Hepinize güzel bir hafta diliyorum Esen kalın See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 Destekleri için açık radyo dinleyicileri, Zümriye Sarıçayır ve Azmi Öz kardeş'e teşekkür ederiz.